Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Salatu Vesselamu Aleyha Resulina Muhammedin ve Aleyhi ve Sahabihi Ecma'in ve Ba'at. İman sahiplerinin niteliklerinden, özelliklerinden, dokuzuncusu kardeşlerim, onlar Allah yolunda sabrederler. İman sahiplerinin başkalarından ayrıldığı niteliklerinden birisi de, Allah yolunda, onun kendilerine açık ve gizli olarak bol bol verdiği nimetlerine, ve dünya hayatında karşılaştığı bela ve musibetlere karşı sabretmesidir. Aynı şekilde nefsinin arzu ettiği dünya manlığa, zinetlerine ve fitnesine karşı da sabretmesidir. Allah'a itaat ederken ve Allah'a kulluğun gereklerini yerine getirirken de sabretmesidir. Allah yolunda davette ve Allah yolundaki cihattaki meşakkatlere ve bu yolu kuşatan acılara ve sıkıntılara da sabretmesidir ki bunlar Allah'ın rahmetiyle muamil ettiği kimselerdir. Dışında bir kısım insanların dayanma gücünü zayıflatır. Çünkü onlar bilirler ki Allah yoluna sabretmek nebiler ve rasullerin vasfıdır. Ve Allah'ın mesajlarını ve hikmetli şeriatını tebliğ ederlerken davetlerindeki başlarının ekseni sabırdır. Onlar bilirler ki bir kulun emellerine ulaşması ve hedeflerinde başarılı olması için sabır son derece gerekli ve zorunludur. Çünkü onlar Allah'ın nimet cennetinin arayışı içindedirler. Bu cennet sadık müminlerin hedefi ve en yüce gayesi olup Allah'ın ise en değerli mükafatıdır. Elbette bunun da bir bedeli olacaktır. Sabreden zafer erer. Bundan dolayıdır ki onlar Allah'ın mallarında ve canlarında eza, cefa ve mihnetlere, bela ve musibetlere en çok maruz kalan kullarıdır. Çünkü en ağır musibetlerle karşı karşıya kalan insanlar Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber vermesine göre peygamberlerdir. Sonra sırasıyla imanlarına göre en iyi insanlardır. Sabır insanın kendisini Allah'a itaati hapsetmesidir. İsyandan ve haramlardan uzak tutmasıdır. Allah'ın kazasına ve kaderine razı olması ve ona teslim olmasıdır. Kardeşlerim sabır kaygıyı, öfkelenmeyi, umurdanmayı ve şikayeti yok eder. O Allah'ın hak vadini ve rızasını bekleyerek boşa gitmeyen şeylere veya meşakkate, elem ve ezaya karşı kendini tutmaktır. Sabr-ı cemil denilen güzel sabır, tevhid makamlarının en mühimlerinden sayılır. Çünkü ibadetlerin hepsi ancak sabırın üzerinde ikame eder, durur. Bedende baş hangi konumdaysa imanında da sabır o konumdadır. Çünkü imanın yarısı sabırdır, diğer yarısı ise şükürdür. Sabır musibetle bir araya geldiği zaman musibeti nimete değiştirir ve sabreden kimsenin sahibine mükafatı hak ettirir. Çünkü sabrın şeriattaki konumu çok büyüktür. Bundan dolayı olsa gerek ki Kur'an-ı Kerim'de 90'dan fazla yerde sabır hakkında bilgi gelmiştir. Ümmetin icmasıyla her Müslümana sabretmesi vacip bir görevdir. Kardeşlerim sabrın bazı şartları vardır. Bunlar Allahu Teala'nın vechini isterken, rızasını arzularken iflaslı, samimi olmak, Allah'tan hiçbir şekilde şikayet etmemek ve yerinde ve zamanında sabretmektir. Ve sabrın bazı adapları vardır ki alimlerimiz onların en mühimlerini şöyle zikretmişlerdir. Sabrın karşılığında elde edilecek ecir sadece Allah'tan istemek, Allah dışında hiç kimseden korkmamak, şikayet ve kaygının bulunmaması, Allahu Teala'ya dua etmek, kurtuluşu Allah'tan istemek ve beklemek, kalbi sebatkar kılmak, kalbin musibetten dolayı hüzün duymaması, musibetleri hoşlukla ve genişlikle kabul edip karşılamak organların ve dilin sükunetiyle musibetlere yaklaşmak, büyük musibetlere tahammül göstermek, musibet âmını isterca yapıp, inna lillâh ve inna ileyh râciûn demek, elem verici ve meşakkat olan şeylere tahammül göstermek, teenniyle acele etmeksin, musibete karşı muamele göstermek, bıkma ve gazap göstermemek, Musibet isabet kimsenin üzerinde o musibetin izinin eserinin gözükmemesi, musibeti gizlemek, iyilik hazinelerinden olmak üzere musibeti izhar edip açığa çıkartmamak, belacihetinden insanların en şiddetli olan kimseleri hatırlayıp o mehnete tahammül göstermek, salih amelleri yerine getirme ve onların hakkını çabalamada ısrarcı olmak, musibetten dolayı kimseyi cezalandırmamak ve intikam almamak, Hava ve şehvetlerden uzak durmaktır. Allahu Teala, musibet anındaki bu adaba tutuna binmeyi biz arada etsin. Kardeşlerim sabrın üç çeşidi vardır. Bunlardan birincisi itaate ve ibadetlere sabırdır ki Allahu Teala bu hususta şöyle buyurmakta: "Wasbir nefsakim aladine yen o ne rabbhum biligadat ve alashiye yurir ve ne mizhe ve la tutuyor تُطِيَهُ مَنْ اَغْفَلْنَا an عَنَ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَهُ وَكَعْنَا مُهُفُرْتَ Kehf Suresi 28. Ayet Rablerinin mechhini isteyerek sabah akşam Rablerine dua eden, ibadet eden kimselerle beraber kendinde sabret ve dünya hayatının ziynetini isteyerek onlardan bakışlarını çevirme, yüz çevirme. Kalbini bizim zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan ve işi gücü aşırılık olan kimseye de itaat etme buyuruyor Allah Teala. Tahar suresi 132. ayetle ise şöyle buyurmakta: "Ve mur'ehneke bis-salati ve sabir 'aleyha." Aile fertlerine namaz emret, kendin de ona sabırla devam et. Kardeşlerim sabrın ikinci çeşidi isyanlara ve haramlara karşı sabretmek ve o hatalara düşmemektir. Buus sallahu teala Hud suresi 9-11. ayetlerde şöyle buyurmakta, وَلَيْنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً وَثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَعُسُونُ كَفُورٍ Şayet insanı biz katımızdan bir rahmet, bir hayır tattırsak, sonra da onu sıyrıp alsak, muhakkak o bu durumda ümit kesen ve inkarcı birisi olur. وَلَيْنْ اَذَقْنَا نَعْمَا الْبَعْدَ دَرَّا anni." اِنَّهُ لَفَرِحُمْ فَخُورُ Şayet biz ona ulaşan zarardan sonra nimetler tattırsak diyecektir ki elbette ki bütün musibetler, kötülükler benden çek de gitti. Elbette ki o övünür ve gururlanır. اِلَّا الَّذ۪ينَ ve وَاَمِنُوا السَّالِحَاتُ لَا اِكِدَهُمْ مَغْفِرَتْهُ وَاَجْرُونَ كَب۪يرٌ Ancak böyle davranmayıp sabredenler ve salih hemen işleyenlere gelince işte muafiret ve büyük bir ecr onlardır. Kardeşlerim sabrın üçüncü çeşidi ise Allahu Teala'nın imtihanına karşı sabırdır ki Allah'ın kaderleri vardır. Bu kaderlere karşı sabretmek gerekir. Bu kaderlerden bazıları elem vericidir, musibet işerir, mihnet, sıkıntı taşır. Bu türlü kadere de mutlak bir teslimiyet gerekir. Bu usta Teala Bakara suresi 156. ayeti şöyle buyurmakta. Elledine ızza isabet u musibet u qadu inna lillah ve inna Buna istirca etmek diyoruz. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman, onlar muhakkak ki biz Allah'a aitiz ve muhakkak ki biz ona dönüşüleriz derler ve bu musibeti genişlikle karşılar. Kardeşlerin sabrın üç mertebesi vardır. Bunlardan birincisi Allah ile beraber sabır. Yani Allah'a istiyane edip Allah'tan yardım dilemek, allah Teala'nın sabır veren olduğuna iman etmek ve kulun sabrının ancak Rabbinin vermesiyle beraber olduğunu bilmek nefsinden bilmemektir. Bu usta allah Teala Nahl Suresi 127. ayette şöyle buyuruyor. وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ illa billah Sabret ve senin sabrın ancak Allah'tandır. Allah'ın vermesiyledir. Sabrın mertebelerinin ikincisi Allah için sabretmektir. Yani Allah'ın vechini gözeterek ve ona yaklaşmayı isteyerek onun rızasını ve cennetini talep ederek sabretmektir. Bu usta Teala Ra'd suresi 22. ayette şöyle buyuruyor. Vellezîne severû kıra'a bi rabbihim ve akâmus ve enfakû mimma razaknâhum sirren ve alâniyeten ve Rablerinin vecihini yüzünü isteyerek sabreden, namazı hakkınca ikame eden, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yoluna infak edip gizli ve açık olarak harcayan ve kötülüğü de iyilikle savuşturan kimseler var ya, işte bu dünya yurdunun güzel sonu onlar içindir. Sabrın üçüncü mertebesi ise Allah'la beraber sabretmektir. Yani Allah'ın hükümlerini uygulamada, onun sinirlerini ayakta tutmada, Emirlerini tatbik edip nehilerin yasaklarından sakınma ve Allah'ın şeriatının gölgesinde bir yaşantıyla beraber sabretmektir ki bu mertebe sabır mertebelerinin en zorudur ve bu mertebe saddiklerin sabreder. Bu ve teala Bakara suresi 177. ayette şöyle buyurmakta لَيْسَ <gülüyor> الْبِرَّ اَنُتُ وَاللُّ وَجُوهَكُمُ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو بالقربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون bu ayet aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in özeti olan ayet de denir. Buyurur ki Allahu Teala âlemi âlen iyilik yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz değildir. Ama asıl iyilik Allah'a ve ahiret gününe, meleklere, kitaba ve nebilere iman eden kimsenin yaptığı bu iştir. Aynı zamanda sevmesine rağmen malı yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolculara, dilenenlere ve kölelere veren kimsenin yaptığı bu iş asıl iyiliktir. Herkese namazı ikame eden, zekatı veren, ahit verdiği zaman, anlaşma yapıp söz verdiği zaman, bu anlaşmasına ve sözlerine vefa gösteren, bedeni ve ruhi sıkıntılarda ve savaşta sabreden kimselerin bu yaptığı iş asıl iyiliktir. İşte... Onlar sadık olanlardır, doğru olanlardır İşte işte onlar sakınanlardır, mutlaki kimselerdir. Allah-u Teala onlardan yapsın. Güzel. Kardeşlerim, Allah-u Teala samimi, müvahhid ve mümin kullarına sabrı emretmiş, sabırı terk etmeye de yasaklamıştır. Onlara Allah'tan sabrederek yardım istemelerini emretmiştir ve şöyle buyurmuştur. فَاسْبِرْ sabara سَبَرَ اُلُلْ اَزْمِ مِنَ ve وَلَا تَسْتَعَجِلْ nehum. Resullerden azim sahip olanların sabrettiği gibi sen de sabret ve onlar hakkında acele etme. Ahkaf suresi 35. ayet. Bakara suresi 153. ayette ise şöyle buyurmakta: Ya eyhellezine amenu'staeenu bis sabr ve's innallah İnallaha ma'as Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Gene Allahu Teala sabredenleri sevdiğini nerede olurlarsa olsunlar onlarla beraber olduğunu onlara yardım ettiğini onların ayaklarını sabit kulun haber vermekte ve şöyle buyurmaktadır. Allahu yuhibbu sabireyn. A'lem süresi 146. ayet. Allah sabredenleri sever. Enfal suresi 146. ayette ise şöyle buyurmakta. Sabiru inna Allah me'as sabireen. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Gene Allahu Teala dünya ve ahirette başarı ve kurtuluşa iman sahiplerinin iki vasıfları olan sabır ve takva ile ulaşılacağını açıklamakta ve şöyle buyurmaktadır. Ya eyhellezine amenu ve rabitu ve takullaha tuflihun. Ali İmran suresinin son ayet 200. ayet. Ey iman edenler sabredin. Sabırda devamlılık gösterin. Ribat edin. Cihad için hazırlık yapın ve uyanık bulunun. Allah'a karşı takvalı olun ki felah bulup başarıya erişesiniz. Allahu Teala dünya hayatında nefsin şehvetlerine de düşmanlara karşı da sabretmenin başarının en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtmiştir. Sabır müminlerin düşmanları karşısında güçlü olmalarını sağlayan en önemli teçhizatlarıdır. Bu sallallahu teala Alimna suresi 125. ayette şöyle buyurmakta. Evet siz sabır gösterir, sabreder ve Allah'tan sakınırsanız onlar yani düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler Rabbiniz size işaretli 5000 melekle takviyede bulunur yardım eder. Gene aynı surenin 120. ayetinde ise şöyle buyurmakta Allah-u Teala. İn temsaskum hasenatun in ve la iyilik dokunsa, bu onları tasalandırır. Başınıza bir musibet gelse, buna da sevinirler. Eğer sabreder ve takvalı olursanız, onların hilesi tuzağı size hiçbir şekilde zarar veremez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çepe kuşatmış ihata etmiştir. Kardeşlerim Allahu Teala imammlık, dinde önderlik makamına ise ancak sabırla ve yakinle, kesin inançla ulaşılabileceğini beyan et. Ve buyurmuştur ki Secde Suresi 24. ayette "Ve ce'alna minhum eimmeten yehteduna biemrina <gülüyor> lem ma saberu ve kanu ve ayetlerimize kesin, kesin inandıkları zaman Onların içinden emrimizle doğru yola ileten önderler yaptık. Gene Allahu Teala iman sahiplerinden sabredenlere herhangi bir kayıt olmaksızın müjdeler vermiş ve başka hiç kimse için bir arada zikretmediği üç hasleti onlar için zikretmiştir ki bunlar bağışlamadır, rahmettir ve hidayet bulmadır. Şöyle buyurmuştur bu usta Teala Bakara suresi 155 ve 157. ayetler arasında Ölenle bulvanne kum şey imne'l khauf ve'l ve naqsim min'l amwal ve'l ve Adeta hayatın özü olan özet olan bir ayet. Elbette ki sizleri biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve mahsullerden biraz azaltma ile yani fakirlikle deneriz. Öyleyse sabredenleri müjdele. الذين إذا إصابتهم مصيبة قَالُوا إننا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ İşte olsada, ne nüzeli? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, muhakkak ki biz Allah'a aitiz ve muhakkak ki biz ona dönücüleriz. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة و أولئكهم المهتدون İşte onlar var ya onlar, onlara Rabblerinden salavat bağışlamalar rahmet vardır ve onlar muhdetler hidayete ulaşan nur yolu bulanların ta kendileridir. Allahu Teala onlardan yapsın bize razı olacağını. Rabbimiz Tebaraka ve Teala sabreden mümin kullarının sevabını kat kat ve hesapsız arttıracağını, yaptıklarının en güzeliyle ödüllendireceğini ve onları selametle ve güvenli bir şekilde cennete girdireceğini beyan etmiş ve şöyle buyurmuştur. İnne ma'al sabirin ecrehum bighayri hisab. Zümer suresi 10. ayet. Sadece ve sadece sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Nahl suresi 96. ayet ise şöyle buyurmakta: Ma innekum tenfadu ve ma inna Allah baq ve le najziyennellezine saberu ecrehum bi ahsani ma kanu sizin yanınıza bulunanlar yani dünya malı tükenir ama Allah katındaki, Allah'ın yanındakiler bakidir, tükenmez. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta oldukların en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Furkan suresi 75. ayet ise şöyle buyurmakta Teala Ülaike yücebinel Gurfe ve yulakavnifiha taqiye ve selame. İşte onlara. Sabret meleğine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Allahu Teala bizleri de iman sahiplerinin bütün niteliklerle nitelenen, bu vasıfları kendisine taşınmak için gayret eden, özün ile hasleten de en güzel şekilde sabrı cemil ile sabreden kullarına kılsın. li <gülüyor> فاشهدوا ان لا اله الا الله استقام فيكم اتوب الي اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين